1201 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in namaz kılan kişiye, bu, senin günahının kefaretidir buyurması, Hazreti Ali şöyle anlatıyor, bir gün mescitte HZ, peygamberle birlikte oturmuş namazı bekliyorduk, bu sırada adamın birisi kalkıp, ey Allah'ın Resulü, ben bir günah işledim, dedi, Hazreti Peygamber ona cevap vermediler, namaz kılındıktan sonra adam sözlerini bir daha tekrarladı, bunun üzerine Hazreti Peygamber, sen şimdi bizimle birlikte namaz kılmadın mı, bu namaz için de güzel bir abdest almadın mı, diye sordular. Adamın, evet, demesi üzerine de, işte bu namaz, işlemiş olduğun o günahın kefaretidir buyurdular.